Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresine gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Bu arada yine geçmişe yapmış olduğumuz programlarımızdaki soru ve cevaplarımızı da yine lalegultv.com.tr adresinden soru cevap Butonundan tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize. İlk sorumuzla programımıza başlıyoruz. Ee, ihaleden çekilmek için para almak caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kişinin bir ivaz mukabilinde bedel alması durumunda alacağı bedelin kendisine helal olabilmesi için vermiş olduğu ivazın meşru bir ivaz olması gerekir. Hı hı. Ki bu ivaz bazı kere menfaat olur. Bu takdirde ortada yapılmış olan akit icra akli diye tabir ettiğimiz kira akli olur ki kira şartları yerine getirilirse bu akit caiz olur. Alınan evet. bedel kişiye helal olur. Şayet verilecek olan ivas, menfaat değil de bir ayın ise, hı hı. bu bildiğimiz klasik manada bir alışveriş olur. Ve alışverişin şartlarına riayet edilecek olursa, alınacak olan ivas veya bedel kişi için helal olur. Burada da verilecek olan ivas, ihaleden çekilme. Evet. Yani bir ihale açılıyor, bir mal satışa arz edilecek. Hı hı. Menyezid tarikayla, yani açık arttırma tarikayla veyahut da bir iş verilecek. Kim daha ucuz teklif verilirse o iş ona verilecek. Evet. Ee, burada birden fazla firmalar buraya girecek ama bu firmalardan bir tanesi diğerlerine size şu kadar bedel vereyim, siz bu ihaleye girmeyin. Hı hı. Yani bir nevi bu haklarınızdan feragat edin evet. demesi durumunda. Bu firmaların almış olduğu bedelin mukabilinde karşı tarafa verecekleri şey ihaleden çekilmektir. Hı hı. Bu ise bir ayin değildir. Yani bir mal değildir. Ve kira akdine konu olabilecek bir menfaat de değildir. Evet. Dolayısıyla verilecek ivas meşru bir ivas olmayacağından dolayı bu mukabilinde alınacak olan bedel de kişiye tabii ki meşru olmayacaktır. Evet. E, dolayısıyla bu ihaleden çekilme mukabilinde bedel almak Helal olmadığı gibi böyle bir işlem diğer bir taraftan topluma yansıması bile de bir zararı e, elbette gözler önüne koymaktadır. Yani. Çünkü ihaledeki asıl gaye eğer AM'ye tağlük eden bir iş sektörü ise o e, Müslümanların AM'nin menfaatini sağlama adına hangi firma daha ucuz teklif verecekse yani masraf Hı -hı. daha az olacaksa bu manada bir ihale açılmıştır. E, bu şekilde hem e, AM'ye zarar olacak yani bu ihaleyi teke indirmek, evet. hem de alacağı bedel hukuksal olarak da kişiye el olmayacak, çift taraflı bir sıkıntı olacaktır. O yüzden bu gibi şeyler asla fetva vermek doğru olmayacaktır. Ya da şöyle de denilebilir evet. değil mi hocam? Yani ihaleden çekilmek yerine adam diyebilir ki, evet. sen çık, işte ben kazancımdan sana belli bir oranda da yine kar payı verebilirim. Bu da aynı şeye girmiştir Aynı olaydır yani. Mi? Neticede evet. ihalenin mavuz-alegine evet. aykırıdır. İhale yapılmanın gayesine aykırıdır. Ve bu kişinin alacağı bedel ise, Karşılığında vereceği şey meşru bir şey değildir. Evet. Yani haktan feragat edeceğim bu kadar bedel mukabilinde bu hanefi fıkhına göre caiz olan bir eylem değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. İş yerinde bazen namaz kılarken arkadaşlarım namazda olduğumu bilmeden bana sesleniyorlar. Onlara namazda olduğumu bildirmek için sesli olarak subhanallah demem namazıma zarar verir mi diye sormuşlar. Kişinin namaz içerisindeyken hariçli olan birinden komut alması veyahut da ona cevap niteliğinde bir e, işlemde bulunması namazın bozulmasına vesiledir söz gelimi namaz kılarken kıraatınıza takıldınız. Evet. Ee, sizinle beraber namazda olmayan hariçteki bir kimse sizin kıraatınızı açtı ve siz ondan aldığınız komut doğrultusuna hareket ettiniz. Hı hı. Bu namazınızın bozulmasına vesile olur. Evet. Ve hakeza bir kimse hapşırdı. Hapşırmasına mukabil elhamdülillah dedi. Siz de ona yerhamükallah dediniz. Bir cevap niteliği hı hı. vardır. Bu da namazın bozulmasına vesiledir. Ancak kişinin namazda olduğunu bildirme adına kıraatını sesli yapsa yani sesini hmm. bir nebze yükselse evet. veyahut da e, işte Subhanallah gibi bir ifadede bir zikrullah da bulunacak olsa bunun namazı bozmayacağını e, Hanefi kaynaklarının temelli olan Kitabül ül Asır'da İmam Muhammed açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Hmm. E, o yüzden namazlı olduğunu bildirme adına bu şekilde bir eylemde bulunmak namazı bozmaz. Ama hariçten komut almak veyahut da bir talim veya birine cevap niteliğinde bir konuşma mahiyetinin oluşması ise namazın bozulmasına sebebiyet verecektir. Yani burada mesela Fatih'le Zammı Suresi arasında veya Zammı Suresi'nin arasında söylemek... Orada bir önemi yok. Önemli. Yani namazdayken işte biri size seslendi. Sizin namazda olduğunuzu ona anlatabilmek adına ya o anda kıraatınızı biraz daha yüksek sesle okumak evet. veyahut hatta bir fazla vererek Subhanallah diyerek tekrardan devam etmek şeklinde olabilir. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bu arada hocam, yine bu namazla ilgili bir önceki sorumuzla ilgili, mesela kişi namaza durdu, kıbleyi yanlış olarak belirlemiş, o şekilde kılıyor. Dışarıdan birisi kıbleyi ise işte, yanlış durmuşsun, birazcık daha sağ veya sola durman gerekiyor şeklinde bir şey söylese, o kişi de dönse, o anda da yine namaz Şimdi bunun mu? tabi öncüsü lazım, bir öncüsünü bilmek gerekir. Her şey dönünce. Namaz kılmadan önce kişi kıbleyi tespit etmesi gerekirdi. Hmm. Bu tespitte eğer bir soracak biri varken sormadan e, kendi kanaatıyla hmm. bir tarafa namazla durmuşsa bu doğru olan bir eylem değildi zaten. Evet. Ama bütün bu şartları riayet ederek yani şer, şerife uygun bir şekilde işte e, soracak kimsesi olmadığı halde e, kendisi bir kanaat oluşturdu. Ve o kanaat doğrultusunda namaz içinde bir tarafa kıbleye yöneldi. Evet. Sonradan e, kanatı değişerek farklı bir cihete dönecek olursa da namaz içinde döner ve o tarafa doğru namazını kılar. Hatta kitaplarımızda kişi dört vekatlık bir namazı dört ayrı cihete bu şekilde kılsa bu kişinin namazının sayı olacağından bahsediyor. Hmm. Niye? Çünkü kanatı doğrultusunda evet. hareket etmiştir. Oysa birinci kılmış olduğu kanaatine göre, ikinci kılmış olduğuna göre yanlış bir cihet evet. olacaktır. Ama orada vusunda olanı yerine getirmiştir. Yani yapması gerekeni yerine getirmiştir. Dolayısıyla bundan dolayı muhakkaza edilmeyecektir. Evet. Yani buradaki maksat kişinin teklif edilmiş olduğu, mükellef olduğu vazifeyi yerine getiriyorsa isabet veya hata etsin. Bunun bir önemi olmayacaktır. Olmayacak. Evet hocam. Ezan okuyan kişi, hayyâlel-salâh veya hayyâlel-felâh derken, sağ ve sola döner, kamet getirilirken de aynısı yapılır mı? Müezzin olan bir kimsenin ezan okurken bir takım yerine getirmesi gerekli olduğu sünnetler vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi de salah ve felah kelimelerini söylerken sağ ve sol tarafına yönelmesi, hı hı. sesini o taraflara da duyurmasıdır. Evet. Tabii bu yüksek bir yerde çıplak sesle okuyan kimse için Minare gibi bir yerde okuyorsa bu zaten e, şerefenin etrafında dönerek sesini her bir tarafa ulaştıracaktır. Hı hı. E, peki kamet getiren bir kimsenin de aynı şekilde hayal sala ve hayal felatta sağ ve sola tarafa dönmesi sünnet midir? Buna dair kitaplarımızda üç farklı görüşten bahsedilir. Bazıları bunun ezana mahsus olduğunu söyler. Hı hı. Bazıları kamete de, de de olabileceğini, kamette de ilan vardır. Hı hı. Dolayısıyla sağ ve sol tarafa dönmenin sünnet olduğundan bahsedilir. Ee, üçüncü görüş ise aslında bir nevi cami olan bir görüştür. Diğer iki görüş çiğne alan bir görüştür. Eğer cami geniş olup da büyük olup da sesin duyulması açısıyla eğer ihtiyaç varsa müezzinin sağ ve sol tarafa dönmesi hmm. bunun yapılmasının sünnet olduğu. Evet. Ama mikrofon vasıtasıyla okunuyorsa veyahut da zaten dar bir mescid ses zaten duyuluyor ise o zaman kamette böyle yapmanın gerekli olmayacağı e, yine nakledilmiştir. Dolayısıyla üçüncü görüş aslında bir nebze. Bir ve ikinci görüşü de içine alan bir görüş olması hasebiyle genelde inmal kitaplarımızda da söylenen bu şekildedir. Yapılmamasına sıkıntı yok. Yapıldığı zaman bir sünnet yerine getirilmiş oluyor. Ama dediğimiz mahiyette evet. oluşması da sünnettir. Yani buradaki maksat sesin duyulması, işitilmesi, belli bir yerlere ulaştırılmasıdır. Evet hocam. İlmi Haletli Alegül TV.com.tr adresine gelen sorularımızla devam ediyoruz. Şehvet olmadan idrarla birlikte gelen menü, guslü gerektirir mi hocam? Erkekten gelen e, tenasül uzvundan erkeğin tenasül uzvundan gelen sıvıyı üç kısmı ayırıyorlar. E, birincisi e, idrar ki malumunuz bundan dolayı abdest bozulur ama gusül gerekmez. Evet. İkincisi mezi e, aslında dört kısma ayırıyorlar. Hı hı. İdrar, mezi, meni bir de vedi. Evet. İdrar ki malumunuz e, ufak su dökme diye tabir edilen e, böbreklerden gelen e, atığı dışarı atmaktır. Atık su olarak sıvı halinde dışarı atmaktır ki bu necistir ve kişiye gusül gerektirmez ancak abdesi, abdesi bozar. Bir, evet. e, i̇kincisi mezidir ki mezi e, şehevi duygular tahrik olduğu zaman hareketlendiği zaman e, tenasül uzundan gelen e, saydam kaygan olan bir e, sıvıdır. Bu kendisi necistir ama dediğimiz gibi guslu gerektiren bir durum değildir. Ama abdesi bozar ve temas etmiş olduğu yerinde yıkanması gerekir evet. çünkü necistir. Üçüncüsü ise vedi diye tabir edilen. Bu da ufak su döküldüğü zaman ufak abdest bozmaktan sonra kişi kendini, fazla kasması veyahut da belli bir zaman cinsi münasebette bulunmayan kimselerin vücudunda e, üretmiş olduğu meninin bir nevi atık halinde dışarı atılabilmesi hmm. için e, ufa, akabinde, idrardan sonra dışarı atılan e, o meni kabilinden olan yine bir sıvı maddesi ama biraz hmm. daha kalındır. Buna da vedi derler. Bu üç e, sudan dolayı abdest gerekir ama gusül gerekmez. O uslu gerektiren durum ise menidir. Hı hı. Meni ise e, kişinin şehvet bir haz ile dıf diye tabir ettiğimiz fırlamak yoluyla e, tenasül uzvundan dışarı çıkan e, sperm diye de tabir edilen bir sıvıdır ki bu ki zaten herkes bunu bilir. Bundan dolayı abdest ve gusül gerekir. Ama diğer işte dediğimiz gibi ufak su dökmekten sonra veyahut da işte meziden dolayı sadece abdest gerekir ama gusül gerekmez Hanefi mezhebine göre. Çünkü evet. Hanefi mezhebine göre gusülün gerekebilmesi için menide aranan özellik şehvettir. Şehvet olmadan gelen meni bir ağır kaldırmaktan dolayı yüksek bir yerden düşmekten dolayı Hı -hı. gelen meniden dolayı gusül gerekmez Hanefi mezhebinde. Ama şafiler bu konuda farklı düşünüyor. Çünkü şafi mes sebebine göre meni şehvetsiz dahi gelse gusül gerektirecektir. Evet hocam. Şimdi bu e, gusülle ilgili bir konuda hocam. Mesela e, kişi yattı, uyudu. İşte o anda ihtilam oldu. Kalktığında işte namaz vakti girmiş ve çıkmak üzere son dakikalar içerisinde. E, bu anda kişi namazı kazaya bırakacak hocam? Yani gusül almaya girse vakit yetişmiyor. Namazını yetiştiremeyecek. Yoksa teyemim alıp da hemen namazı Yoksa, Evet. burada kural şudur. Eğer o namaz halefi olan bir namazsa, kaç, kaçma arefesinde olan o Hı -hı. namaz, halefi olan bir namaz ise bu durumda o kişinin teyemim almasına izin verilmez. Git yıkan, abdestini al, Hı -hı. namaz kaçacak olursa da kazasını yap. Kazası. Ama eğer halefe olmayan bir namaz ise bu durumda abdest alıp gelmesi durumunda namaz kaçacaksa bu zaman bu kişinin teyemim almasına izin verilir. Hı -hı. Bu da hangi namazdır? Bayram namazıdır. Evet. Çünkü bayram namazının bir halefi yoktur. Yani yerinde kılınacak ikinci bir namaz yoktur. Evet. Söz gelimi bayram namazına camiye gittiniz. Hı hı. E, tam namaza durmak esnasında abdestiniz bozuldu. Camiden dışarı çıkıp abdest alıp gelecek olsanız artık namaz kaçacaktır. E, ve bunun hı hı. da bir halefi yoktur. Orada imkan doğrultusunda hemen temim alınıp, bayram namazını kılabilirsiniz evet. e, tevim almaya izin verilen yerlerdendir oysa su da vardır suyu kullanma imkanınız da vardır ama, namaz ama bununla beraber halefi olmayan bir namazdır ve bu kaçacaktır e, bir ikincisi olarak da cenaze namazıdır ve siz de bu cenazenin velisi değilsiniz. Yani sizi cemaat beklemeyecektir. Hı hı. Böyle bir durumda da abdestiniz bozuldu. Abdest alıp gelmeniz durumunda cenaze namazı kaçacaktır. Bu kimse de hemen bulunmuş olduğu yerde tem olarak cenaze namazına iştirak edebilir. Evet. Ancak bunların haricinde işte cuma namazının halefi vardır öğle namazı evet. veya vakit namazlarının halefi vardır kaza namazları. Bu gibi yerlerde ben işte abdest almayayım, husut hemen temim olayım çünkü bu Hı -hı. namaz kazaya kaçacak. Burada sen vazifeni yerine getireceksin, abdestini alacaksın veya husutini alacaksın. Hı -hı. E, velev ki namaz kaçacak olsa da kaza olarak onu kılacaksın. Tabi bu zamana kadar tehir etmek eğer kişinin kendi iradesiyle olmuşsa namazı kazaya bıraktığından dolayı günahkar olur. Bu ayrı Hı -hı. bir konu. Ama irade dışı oluşmuş ise bundan dolayı da kişi günahkar olmayacaktır. Ama tabii o namazın zimmetinde sabit olması ayrı bir konu. Evet. Bunu kaza yaparak da bu zimmetteki borçtan da kurtulması gerekecektir. Evet. Allah razı olsun. Aynen. Bir diğer sorumuza devam edelim. Tek başıma öğlen namazını kılarken yanılarak sessiz kıraat yaptım. Araştırdığımda sessiz namazlarda kıraati sessiz yapmak vacipmiş. Ben vacibi terk etmiş olduğumdan seyir secesi yapmam gerekeceğine kanaat getirdim. Ancak Bazıları bunun imam için olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu açıklarsanız seviniriz demişler hocam. Namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi kasızsız olursa şüphesiz Sevi Seycesi gerekecektir. Evet. Bunu daha önceki programlarımızda işlemiştik hatırlarsanız. Evet. Peki namazda kıraatın sesli namazlarda sesli yapılması, sessiz namazlarda sessiz yapılması nedir? Burada e, kitaplarımıza baktığımızda konuyu ikiye ayırıyorlar. Müferiden kılınan bir namaz, cemaatle kılınan bir namaz. Evet. Cemaatle kılınan namazlarda, sesli namazlarda sesli kıraat yapmak, sessiz namazlarda ki öğle ikindi namazı gibi evet. sessiz kıraat yapmak vaciptir. Dolayısıyla kişi bu vacibi hataen terk edecek olur ise bu kimseye seviş yapması gerekir. Kasıtlı hmm. olarak terk ederse de vacibi terk ettiğinden dolayı iadesi vacip olacaktır. Hmm. Ancak münferiden namaz kılan kişilerde durum farklıdır. Münferiden yani ferdi olarak cemaat Pek halinde kılmayan he. bir kimse sesli namazlarda muhayyerdir. Yani sabah namazı, akşam namazı hmm. veya sığ namazını kılarken muhayyerdir. Dilerse kıraatı sesli yapabilir. Her ne kadar münferiden kılıyorsa da arkasında cemaat varmış gibi sesli bir şekilde kıraatta evet. bulunabilir. Dilerse de namazlarını sessiz kılabilir. Hı hı. Sessiz namazlarda ise... E, bu kişi için olması gereken sessiz kılmasıdır. Ama buna rağmen yani söz gelimi öğle namazını kılacak ve ekil namazını kılacak sesli okusa isaat etmiş olur. Günah işlemiş olur. Ama bir vacibi terk olarak değerlendirilmeyeceğinden dolayı sevgisi gerekmez. Hmm. Yani sual eden kişinin de ifade ettiği üzere bu konuda e, cemaatle kılınan namaz ile müferiden kılınan namaz arasında fark vardır. Evet. Cemaatle kılınan namazlarda sesli namazların sesli sessiz namazların sessiz okunması vacip iken münferiden e, kılınan namazlarda sessiz namazlarda kişi için bir muhayyerlik vardır. Evet. Sessiz namazlarda ise sessiz okumak e, belki vacip değil. Olması gerekir olsa o, da evet. vacip değildir. Evet. Terkinden dolayı bir isaat gerekir. Bir günah olmuş olur. Ama bununla hmm. beraber sevişecesi de gerekmeyecektir. Evet hocam. Yani sünnetlerde de aynı şekilde hocam Mesela, Sünnetler zaten sessiz namazlardır. Evet yani, yani orada ancak gece namazları giriyor. diye tabir ettiğimiz namazlarda kişi sesli okuyabilir. Ama gündüz namazlarda zaten sessizdir. Ama münferiden kılınan namazlarda hiçbir zaman sevseçisi gerekmez. Bu şekilde bir ters hareket yapılması evet, durumunda. Ama imamların dikkat etmesi gerekiyor tabii ki, bu konuda. Tabii. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Kendi kendine ihtilam yapan bir kişi Ramazan'da yapılan bu günah için e, bu kişinin orucu bozulur mu? Bozulursa iadesi mi gerekir yoksa kefaret mi gerekir diye sormuşlar hocam. Yani bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken, oruçluyken. Hı hı. E, kendi kendine menisini getirecek olsa, evet. sual bu. Evet. Her ne kadar bu işlem caiz olmasa da, hı hı. bu işlem haram olsa da, günah olsa da böyle bir işlem yapsa bu kişinin orucunun durumu nedir? Evet. Tabii ki bu kişinin orucu bozulur. E, orucu bozulur ama kefaret gerekir mi? Kefaret gerekmez. Yani hanımı ile yapmış olduğu bir münasebet gibi değerlendirilmez. Hmm. Dolayısıyla kefaret yoktur ama orucu bozulmuştur. Tabii şunu da ifade etmek isterim. E, bazı durumlarda kefaretin gerekli olmaması e, o işlemin e, hafif olduğunu göstermez. Evet. Bunu belki daha önceden de misal olarak vermiş idik. Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında, gündüzde oruca başlasa ve gündüzün ortasında kasıtlı olarak orucunu bozsa bu kişiye kefaret gerekir. Evet. Diğer taraftan o ki, diğer bir kimse hiç oruca niyet etmese, yese ise bu kişiye kefaret gerekmez. gerekmez. Oysa zahiren bakıldığı zaman öteki adam oruca başlamış, belli bir zamana kadar getirmiş, ondan sonra nefsine mağlup kalmış ve orucunu bozmuş. Hı hı. Diğeri ise hiç başlamamıştır. Evet. Diğerinin suçu daha büyüktür. Ama böyle olduğu halde oruca başlayıp bozan kimseye kefaret gerekiyor, öteki adam hiç kefaret gerekmiyor. Bu nasıl bir e, evet. veya bunu nasıl anlamamız gerekir? Aslında bunu anlamamız basittir. Kefaret onun bir nevi telafisidir, Yani telafi edilmesidir. Oysa bir evvelki meselede kefaretin olmaması, bunun telafisinin olmaması demektir. Yani zaten başlamadı. Yok, o manada değil. Yani o kadar büyük günahtır ki bunun kefareti ha, dahi kefaret yoktur daha şeklinde. Yok, evet. O yüzden e, kefaretin olmaması o eylemin hafif bir eylem olduğunu göstermez. göstermez evet. Bu e, özellikle altı çizilmesi gereken bir meseledir. O yüzden biz sorarken kefareti var mı yok mu derken bu sadece hukuksal olarak kefareti tutmamız gerekir mi gerekmez mi? Hı -hı. Bunu bilmemiz açısından bu sual yerindedir. Evet. Ama biz buradan yola çıkarak demek ki bu eylem daha hafiftir, bu eylem daha ağırdır şeklinde... E, bir anlayışla gidersek bu doğru bir anlayış değildir. Gerçi sualimizle alakalı meselede kişinin kendi kendine menisini getirmesi cinayet olarak hanımıyla beraber olmak gibi değildir. Bu açıdan kefaret düşer. Çünkü kefaret burada bir nevi e, hat kabiliğinden. E, nasıl ki hatlar şüpheyle düşüyor ise kefaret de şüpheyle düşer. Bu hı hı. kişideki cinayette tam bir cinayet değil, bir kusurlu bir cinayet olarak bakılıyor. Yani hı. yasağı bir kusurlu olarak işlemiştir. Hı hı. E, bu açıdan kefaret gerekmeyecektir. Ama bununla beraber orucu yine bozulacaktır. Yani şu anlamda bakıyorlar. Yani bir insan oruçlu, yemek yiyor. Nasıl e, orucu bozuluyorsa aynı şekilde kendi kendine de ihtilam olursa evet. e, bu sefer yani şöyle yani. diyelim e, kendi kendine menisini getirirse, getirirse evet. diyelim. Çünkü gece rüyalanması evet. doğrultusunda ihtilam, i̇htilam olması olur. orucunu bozmaz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Aynı sureyi aynı rekatta birden fazla okumak namazı bozar mı hocam? Bozmaz. Ee, ancak... Kıraatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı sure okunur. Zamm-ı hmm. surede bir sureyi tekrar etmek farz olan namazlarda e, hilaf-ül evladır. Yani uygun olan, güzel olan her bir rekatta zam-ı sure olarak ayrı bir surenin okunmasıdır. Bir sureyi bir rekatta iki kere tekrar etmek doğru kabul edilmemiştir. Ama namazı bozmaz. Nafilelerde ise böyle bir açılım yoktur. Böyle bir farklılık yoktur. Nafile namazda kişi bir rekatta Fatiha'nın akabinde zam-ı surede bir sureyi birkaç kez tekrar etmesi namazına zarar vermeyecektir. Evet. Trafik sigortası zorunlu. Peki kaza anında bunu kullanmak elimizde. Kendi cebimizden de masrafları karşılayabiliriz. Buna rağmen sigortadan faydalanmak caiz midir hocam? Yani şunu ifade etmek istiyor anladığımız kadarıyla sual eden kardeşimiz. Trafik sigortasının mecburi olmasından Hı. dolayı fetva veriyorsunuz. Evet. Oysa e, sigorta işleminde her ne kadar mecburiyet olsa da kaza, bela, bir musibet olduğunda anlayacak olan bedeli almama hakkınız vardır. Evet. Orada bir mecburiyet yoktur. Onu almak kişi için helal olur mu? Hı hı. Aslında sigorta meselesi baştan beri incelendiğinde şu görülüyor ki bu sonradan oluşmuş olan bir yeni bir mesele. Evet. Ki bu konuyu ilk dillendiren Merhum İbn Abidin Hazretleri olmuş hı hı. E, haşiyesinde. Ve o dönemde İtalya'da işte deniz e, seferberliği yapan, e, deminiz taşımacılığı yapan ve İslam diyarından oraya giden e, tacirlerin muhatap olmuş olduğu bir işlem. Evet. Ve kendisine sual edildiğinde Muhammed İbn Abidin'e o bu konuyu tahlil ediyor ve caiz olmadığı kanaatini kitabında da beyan ediyor. Daha sonradan muasır olarak, muasır alimler de mecmâ Fıkhiye diye tabir ettiğimiz İslam konseyinde bunu gündem alıyorlar, tartışıyorlar. Bir yine çoğunluğun görüşü olarak caiz olmadığı görüşü ağırlıkla basıyor. Ama bunun yanı sıra hatırı sayılabilecek olan ciddi manada ilim sahibi olan kişilerin hılafına dair görüşleri de vardır. Yani caiz olduğunu savunanlar da vardır. Yani biz bu konuda tabii şu anda mukaren yap yapmayacağız. Yani caizdir diyenlerin delilleri şunlardır, caiz değildir diyenlerin delilleri şunlardır demeye gerek yok. Şu anda o konumda değiliz. Ancak e, ekseriyetin görüşü caiz olmaması hasebiyle e, bizler bu konuda caiz olmadığını zaten söylüyoruz. Hı hı. E, ki özellikle İsmail e, bizim fetva heyetinde de alınan karar bu şekilde. E, bize bu, bu manada sual geldiği zaman da verdiğimiz cevap bundan farklı olmuyor. Hı hı. E, ancak bir mecburiyet karşısında olan sigortada durum farklı. İşte kişi bir yerde işçi olarak çalışıyor ise onun işte SSK olması veya işveren ise bağkur olması hı hı. bir mecburiyettir hatta işte sizin bir arabanız vardır. Arabanız trafiğe çıkabilmesi için trafik sigortası Mecbur. olması mecburiyettir. Tabii bunu biraz daha genişletebiliriz. Sizi iş icabı rentekar firmanız vardır. Araba kiralama firmanız vardır. Hı hı. Ve şu anda günümüz şartlarında piyasada bu işlemi yapabilmeniz için arabalarınızı kasko yaptırmak mecburiyetiniz vardır. Falan. Aksi takdirde bu işi yapamazsınız. Burada da bir nevi ihtiyaç vardır. Veyahut işte otobüsünüz vardır, garajda otobüsünüz çalışabilmesi için şu anda sigortayı mecbur tutuyorlar. Aksi takdirde, aynı aksi takdirde yapamazsınız veya nakliyecilik yapıyorsunuz. Evet. İşte insan taşımacılığında sigorta şart olduğu gibi eşya taşımacılığında da sigortaya şart koşuyorlar. Ancak bunların haricinde keyfi bir uygulama olarak ben sadece arabamı işte garanti altına alayım, akşam uyurken rahat uyuyayım. Veyahut da işte evimi garanti altına alayım, akşama yürken rahat uyuyayım şeklinde evet. bir sigorta keyfidir. Ticari sigorta olarak hı hı. baktığımız zaman bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Ama bu biraz önce bahsettiğimiz şekilde bir mecburiyete dayalı olursa bu manada buna fetva veriliyor. Ancak fetva verilen şey sadece sigorta primi vermek değil, sigorta aktif fetva verilmiş oluyor. Dolayısıyla sigorta sistemi caiz olarak bakıldıktan sonra bu saatten sonra e, bunun geriye getirmiş oldukları işte e, sözgelimi kaza oldu. Oradan alacağınız e, değer veyahut da trafik sigortasında siz bir arabaya çarptınız. Evet. O arabaya yapılacak olan masraf sizin sigortanız tarafından ödenecektir Burada ben bunu almıyorum demek e, yani şu manada. E, sigorta firmaları zaten İslam'a hassasiyeti olan firmalar değildir. Evet, evet. Siz onlara e, bir şekilde hem e, katkıda bulunmuş olacaksınız, hem de onların size ödemesi gereken bir rakam olduğu zamanda ben bunu almıyorum demek onlara daha fazla katkıda bulunmaya vesile olacaktır. Evet. O yüzden madem ki bu akit her ne kadar caiz olmasa da mecburiyete binen bu gibi hı. yerlerde fetva verilebiliyor ise ki zaten ihtilaflı bir konudur. Hı hı. Zaten hakkında katı bir nasıl olan bir konu değildir. Evet. Yani bir şarabın haramlılığı gibi, bir ziyanın haramlılığı gibi veya bir faizin haramlılığı gibi haram olan bir konu değildir. Hı hı. İşte hadi bir konudur. Ancak ekseriyetin görüşü caiz olmayacağı için buna fetva verilmemiş ama mecburiyete bineyen fetva veriliyor ise evet. bir bütün olaraktır. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman da o bedel alınır. Ama yok ben ben o bedeli şahsımda kullanmak istemiyorum diyen bir kimse de e, tabii ki azimetle amel etmiş olur. Yani. Onu alsın orada bırakmasın. Fakirlere tasat etsin. Buna da kimsenin bir şey deme hakkı da olmaz. Evet. Yani belki güzel bir şekilde eylemde bulunmuş olur. Evet. Ama e, burada fetva olarak konuşacak olursak e, sigortalandırması caiz ama bu primi alması caiz değildir demek. E, bu diğer taraftan Müslümanların e, tabiri caizse enayi konumuna konulması olacaktır evet. ki bu hoş bir şey değildir. Evet hocam ilmihaletlalegültv.com.tr adresine gelen sorularımızla devam ediyoruz. Bu arada hocam, e, yani adresimize gelen birçok soru var. Şu an yaklaşık olarak 1500'e yakın sorumuz var. Yani Bir programımız içerisinde sadece 10 ya da 15 tane soruya cevap verebiliyoruz. Bu arada fetva hattıyla ilgili de istiyorsanız kısa bir bilgi verelim. Ne durumda, evet. nasıl işliyor? Ee, onu daha önceden de söylemiş idik. Ee, evet. Bizim İsmaila'da bir fetva heyeti Hı -hı. kurduk. Burada da fetva hattı olarak 444-47-71 evet. numaralı pazar günleri hariç 1 ile 5 arasında hizmet verilmektedir. Hı hı. Burada 6 arkadaşımız vardır. Bunların hı hı. 5 tanesi fiili olarak bu saatlerde telefona bakmaktadır. ve Bu arkadaşlar her daim bize ulaşabiliyorlar. Yani fetva komisyonunda olan hı hı. diğer 3 hoca efendi ile beraber şahsın da dahil olmak suretiyle hı hı. 4 kişiye her an ulaşabiliyorlar. Hatta e, gerekirse fetvada e, görüşmüş olduğu kişileri direkt bize de havale edebiliyorlar. Hı hı. Yani e, konferans usulü doğrultusunda onları bizle de görüştürebiliyorlar. Burada bu arkadaşlarımız hizmet vermektedir. Tabii ciddi manada bir yoğunluk da oluyor. Hı hı. E, bazen 5-10 e, kişi e, kuyruk diye tabir ettiğimiz santralde bekleniyor. Evet, bazen de deniyoruz, sırada bekliyoruz evet. Sırada bekleniyor. Tabi bu bekleme esnasında baya bir zaman da geçebiliyor. Hı hı şöyle zannediliyor. Yani sadece ben arıyorum. Karşı taraf sadece benimle muhatap oluyor. Oysa öyle değil. Evet. Bir de şunu da e, istirham ediyoruz. E, sual soracak olan kardeşlerimiz e, direktmen meselesini sorsa ve o meselesinin haricinde yani keyfi olarak meseleyi uzatma veya meselenin talihli şeklinde değil. Hmm. Yani halatır sorma vs. değil. Sadece selamun aleyküm benim şöyle şöyle bir sualim var deyip de evet. meseleyi sorup ve karşı taraftan mesele hakkında bilgi aldıktan sonra meseleyi sesli olarak düşünme değil kapatsın düşünmesini ferdi olarak yapsın. Daha sonra hakkında bir şey daha takılırsa tekrar, tekrar Çünkü e, o anda e, o kişiyi meşgul etmemiz bizim gibi sırada bekleyen kimseler de meşguliyettir. Çünkü evet. bu kişi de belli bir zaman sonra bekleyip de hala da sıra kendisine gelmediği zaman hattan düşebiliyor, hattan çıkabiliyor. Hatta bazen teknik arızalar sebebiyle, işte elektriklerin kesilmesiyle de tamamı hattan evet. çıkabiliyor. Yani O da oluyor, adam yarım saat beklemiş oluyor. Tam yarım saat sonra sıra gelecek. Bir Elektrikli. nedenden dolayı kesiliyor. Bu çok kötü bir duygu, kötü bir durum. O yüzden bunları da göz ardı etmememiz gerekir. Yani bu Hı. kardeşlerimizi meşgul etmememiz gerekir. Ya bir de e, bu arkadaşlarımıza fıkha dair soru sormamız. Yani bunların alanı fıkıhtır. Sadece e, bizlerin e, onlara vermiş olduğumuz e, şey, ifadeler de bu yöndedir. Hı. Fıkhın haricinde gelecek olan hiçbir soruya cevap vermeyeceksiniz. Sadece meseleniz fık olacak. O yüzden sual edecek kardeşlerimize fıkhı sorsun. E, yine e, şunu da ifade edelim. Burada belki o hatla alakalı bilgi verirken zannediliyor ki orası Lale Gül'ün bir kurumu. Evet. Bundan dolayı da gerek radyo ile alakalı, gerek televizyonla alakalı, gerek reklamlarla alakalı evet. sıkıntılar olduğu zaman da iletişim direkt olarak oraya, oraya yani. iletişim basit olduğu için direktmen oraya arayarak işte siz böyle böyle şey gönderdiniz ama bu bana ulaşmadı Hı -hı. veya bana şöyle dendi, böyle oldu gibi. Çocukların evet. bundan hiç haberi bile yoktur. Oysa bunu burada da ifade etmemiz gerekir. Yani buranın iletişimi farklıdır. Evet. Orası İsmail adı bir kurumdur. Hı. Hizmet eden, sadece işi fetva olan bir kurumdur. Onların da camiayla alakalı olan, meselelere dahi bakan bir kurum değildir. Evet. Yani falan hoca şöyle şöyle yaptı, işte filan kurum işte falan yerde medreseniz var mı gibi bunu belli yerler vardır. O yerle irtibata evet. geçilsin. İsmail Ağa Derneği'nin direkt kendisine sorulabilir. Sorulsun. Evet Veyhat işte dediğimiz gibi lalegülü alakalı oraya evet. sorulsun. Bazen e, hoca efendi Böyle hocamızın bir sohbeti oluyor. Orada bir şeyden bahsediliyor. Bahsattığı şey şeyle alakalı kardeşlerimiz anlayamıyor biliyor. Hoca onu hangi şeyinde söyledi veya kitabın neresinde. Oradaki arkadaşlar da bundan habersiz olduğu için şaşırıyorlar. Evet. Yani bu gibi şeylerde iletişimi ona göre kurmamız gerekir. Hı hı. Bu kardeşlerimiz sadece fetvaya bakıyor. Evet. Ki böyle olduğu halde bile geçen ay belki ayda 7000 kişiydi. Cevap verilen iki bu ay baktığımızda en son olarak 7400'lere çıkmış Maşallah cevap verebildiklerimiz evet. ki hattan düşenler hariç. Yani ciddi manada bir yoğunluk vardır. Ama biraz daha seçici olursak en azından Hı -hı. ihtiyaç sahibi olan kişilere de gerçekten cevap vermiş olacağız. Evet. Bu konuda da inşallah yani uyarmış olacağız. Ben şunun için de sordum hocam. Aciliyet olan izleyicilerimiz oluyor. Onlar da mail olarak gönderiyorlar sorularını. Hemen evet. cevap alamıyorlar. Çok önemli meseleler de var çünkü. Çok acil olduğu zaman fetva hattını arayarak oradaki kardeşimize, değerli kardeşimize sorabilirler. sorabilirler. Ee, şöyle de düşünmesinler. Yani ben illa falan hocaya sormak istiyorum. Ben onunla birebir görüşmek istiyorum. Oradaki arkadaşlarımız beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Ve her daim onlarla ders evet. yaptığımız arkadaşlarımız. Ee, ve bir sıkıntılar olduğu zaman da bize dönebilmeleri mümkün Hı. olan arkadaşlarımızdır. O yüzden onların söylediği bizim söylediğimizdir aynı zamanda. Evet. O yüzden yani illa ki burada bir şans hakkında Israrcı yani. olmamamız gerekir. Hı hı. O kişilerle bu manada diyalog da kurabiliriz. 444-47-71 pazar evet. günleri hariç bir ile 5 arası... Hizmet vermektedir. Tabi namaz saatleri olmamasına da dikkat etmek gerekecektir. Evet hocam. Bu arada yine Lale Gül TV ile alakalı herhangi bir sorunuz olduğu zaman da yine Lale Gül TV'nin telefon numaralarına veya Lale Gül FM'nin telefon numaralarından sizler de ulaşabilirsiniz. Yine banttan arkadaşlar telefon numaralarımızı, iletişim adreslerimizi sizler için yazacaklardır. Bu soruyla kısa bir ara vereceğiz hocam aranakabinde akabinde devam edeceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Yine gelen bir başka sorumuzla devam ediyoruz hocam. E, şifa için kombu çayı diye bir çay içiyorum. Bu çay normal çaya kombu çaya mantarından elde edilen bir maya katılarak mayalanıyor. Bu esnada tabii alkol oluşuyor. Sirkemsi bir tadı var. Benim merak ettiğim kombu çayı içmek caiz midir? Şöyle çayı ilk defa duydum. Ben de ilk defa duydum hocam. Hiç ee, içmedim de. Ben ismini dahi ilk defa duydum. Evet. Belki de telaffuz dahi edemem. Hı hı. E, ancak içerilik hakkında malumatım yok ama e, ben genel olarak yani bu konuda bir e, mamul içinde alkol olursa bunu içmek caiz midir değil midir? Meseleye bu manada bakarsak hı hı. çünkü kefir, boza, emsali içecekleri evet. de bu şekilde değerlendirebiliriz. Onları biliyoruz. Ama bu bahsedilen çay hakkında bilgim yok. Eğer bir alkol hariçten katılmış ise zaten bunu tüketmek iç, yani içki olarak gıda olarak tüketmek caiz değil. Buna fetva vermiyoruz. Evet. Ama eğer fermanta yoluyla yani içinde mayalanmak suretiyle oluşmuş ise burada bir kuraldan bahsedilir. O kuralda şudur: Bu nesne, bu içecek şey insan bir insan tüketebileceği son nihai noktaya kadar tüketse, normal bir hı. bünye, o insana sekillilik, sarhoşluluk verir mi, vermez mi? Evet. Eğer vermezse o zaman onun azı da çoğu da kişi için haramdır denmez. Hı hı. Ama eğer verirse o zaman onun azı da çoğu da kişi için haramdır. haramdır. Onun içmesi caiz olmaz. Evet. Bu fermanta yoluyla yani mayalanmak suretiyle oluşan alkollerde. Ki bu deniyor ki fermantada birçok e, ürünlerde bu manada alkol oluşabilir Çok az bir oranda. Hı hı. Hatta bu portakal sularında dahi evet, sıkmalarda, bunlarda bile belli bir aşamalarda oluşabiliyor. Ee, bu fermante yoluyla, mayalanmak suretiyle. Bu bahsedilen çay da eğer hariçten bir şeye katılmayıp da mayalanarak oluşuyorsa ve bir insan muhtat bir şekilde bundan tüketebileceği nihai bir noktaya kadar tüketse ve o kişiye bir sarhoşluk vermez ise... Ama bu yani falana veriyor da filana vermiyor şeklinde değil. Mutat bir insana vermiyor hmm. ise o zaman onun içilmesi e, fıkhen caiz olur. Verirse o zaman fıkhen içilmesi caiz, caiz. olmayacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz arazi ürünlerinin öşür miktarını açıklar mısınız? Gübre verince su vermiş gibi 20'de 1 olur mu yoksa 10'da 1 mi verilecek? Bir de öşür için alt limit var mıdır? Bahçeden çıkan e, ürün için miktarına bakmadan verilecek mi ya da ticaret yapma şartı gibi bir durum mevcut mu? Mali ibadetlerden olan zekatın e, dört farklı boyutu vardır. Bunlardan evet. bir tanesi de arazi mahsulüdür. Hı hı. Eğer arazi, sahipli arazi ise ki buna üşür arazi diyoruz. Kişi evet. kendi mülkünde olan bir arazi. Buradan çıkacak olan mahsulün e, belli şartları doğrultusunda onda bir veya yirmide birinin verilmesi. Hı hı. E, bu da bir zekattır. E, peki burada aranan şart nedir? Ebu Hanife'ye göre bunun alt limiti yoktur. Çıkan mahsul az olsun, çok olsun. Evet. Ne olursa olsun, hatta buğday arpa gibi bir sene ambarda saklanabilecek mamullerden olsun veyahut da sebzeler gibi çoğbucak tüketilmesi gereken, aksi takdirde çürüyen sebzeler olsun, yeşillikler olsun. Bunun belli bir oranda verilmesi şarttır Ebu Hanife'ye evet. göre. i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise bu bunun en azından bir sene kalabilecek mamullerden olması gerekir. Mahsul olması gerekir. Buğday arpa gibi. Yoksa sebzelerde öşür yoktur. Evet. E, i̇kinci bir şart ise beş vesak olması gerekir. Alt limiti. Beş vesak da takrib olarak 950 kilo gibi e, bir rakama e, ulaşır. E, bu kadardan daha aşağı olursa buna zekat yoktur. Bu kadar ve daha fazlası ise bunun zekatı yani öşrü vardır. Peki bu öşürde e, şey nedir, miktar nedir? Burada şer şerif sulamaya bakmıştır. Eğer senenin ekseresi masrafsız sulanıyor ise onda bir, senenin ekseresi masraf ile sulanıyor ise de birdir. Bunun haricinde işte gübreydi, tohumdu veya işçiydi, tımardı, tırpandı, mazot gibi bir takım masraflar masraf olarak değerlendirilmez. Hmm. Burada Ki suya bu, bakılıyor değil mi hocam? Burada asıl suya bakılır. Yani en basit tarzda hepimizin evinde olan kitabı olan aslımızın büyük alimlerinden Ömer Resulü Binmen Hazretleri'nin ilmanına baksak bunu açık ve net bir şekilde göreceğiz. Ee, orada da ifade edildiği üzere sadece mesele sulama ile alakalıdır. Kişinin yapacağı diğer masraflardan dolayı bu oran değişmez. Evet. Sulamayı kendisi yapıyorsa 20'de bir sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Evet. Hatta e, öyle bir mahsul ki senede birkaç kez veriyorsa her çıkandan bu verilecektir. Hmm. Yani seneliktir diye bir şey yok çıkan mahsulden bu oran verilmelidir. Peki kişinin ticari niyet olması şart mı? Değildir. Mahsul çıktığı zaman o mahsulden verilecek. İster o mahsulü kişi tamamını evinde tüketsin, isterse bunu piyasada satışa arz etsin. Her halükarda o çıkandan bu vedi dediğimiz miktarda verilmesi gerekli olacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Hocam, cemaatle kaza namazı kılınabilir mi? Kılınıyorsa niyet nasıl yapılmalıdır? cemaatle eda namazı kılınabildiği gibi kaza da kılınabilir. Hmm. Ancak imam ile cemaat arasında ittihat olması, birlik olması gerekir. Evet. Yani söz gelimi cemaat işte dünün öğle namazını kaza ederken İmam efendi iki gün önceki öğle namazını kazaysa bu olmaz. Evet. Yani her ikisi de imam da cemaatte aynı namazın kazasını Hı -hı. kılarlarsa Hanefi mezhebine göre bu şekilde kazanın cemaatle kılınması caiz olur. Evet. Yani hem aynı cins namaz olacak ve aynı vaktin namazı olacak. Hı -hı. Farklı namazlar olmayacak. Bu Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebi biraz daha farklıdır bu konuda. Çünkü Şafii mezhebine göre cemaat ile imam arasında bir ittihat şartı yoktur. Yani aynı namazı kılmaları şart değildir. Hat Evet. da imam edayı kılarken cemaat kaza niyette de ona uyabilir. Bu Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Evet. Ee, veyahut da imam işte başka bir namazı nafile kılarken dahi cemaat bir kazayı veya bir farzı eda olarak kılabilir şafi mezhebine göre. Bunun da aslında arka planında yatan en büyük unsur şafi mezhebine göre herkes kendi fatihasını okuyacaktır. Hmm. Oysa hanefi mezhebine göre e, imama iktidar eden bir cemaat fatiha okumaz. Yok. İmamın fatihası onun için fatihadır. Yani imamın kıraatı kendisi için kıraattır. Bu açıdan bakıldığında imam ile cemaat arasında tam bir uyum olması gerekir. Hem e, şekilli bir uyum hem de vasfi bir uyum olması gerekir. Evet. Böyle bir uyum olmadıkça e, kaza veyahut da eda şeklinde bir cemaatin oluşması mümkün olmayacak. Evet. Niyette herhangi bir şey var mı hocam? Niyet olur dediğimiz gibi yani imam hangi namazı kaza ediyorsa cemaat de o namaza niyetle o namazın kazasında o Bana imama uyuyacak. ihtilal etmesi gerekir. İmam bu o şekilde niyet edecek. Evet. evet. E, her günah tövbesi vardır deniyor. Ancak okuduğum bir kitapta peygambere sövmenin tövbesi yoktur deniyor. Allah'a sövenin tövbesi kabul olduğu halde Peygamber'e sövenin niye tövbesi kabul olmuyor diye sormuşlar. Şimdi, ya da böyle bir durum var mı hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde اَتَّيْبُ مِنَ ذَنْبِ bir kemen ذَنْبَلَهُ Günahından tövbe eden kimse o günah işlememiş gibidir. Dolayısıyla bir insan ölmedikçe, son nefesini vermedikçe Diğer bir ifadeyle tövbe kapısı kapanmadıkça hmm. tövbe etmesiyle günahları affolunacaktır. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık ve net bir şekilde ifade etmiş ve bu konuda söz birliği de vardır. Ee, ancak e, işte peygambere söven bir kimsenin tövbesi kabul olmaz. Bu bazı kitaplarımızda var. Bu ne hmm. demektir? Bunu şöyle anlamamız gerekir. Ee, İslam coğrafyasında, İslam devletinde bir insan... Allah'a küfredecek olursa bu insan dinden çıkmış sayılır evet. ve mürtet olur. Mürtet olan bir kimse, belli bir cezai i müeyyide uygulanır. Ancak bu ceza uygulanmadan önce, bu kimsenin dinden çıkmasına vesile olan işgal neyse, bu konuda tövbeye davet edilir. Eğer bir problemi, bir e, şüphesi varsa, şüphesi giderilmesi için e, bir takım kişilerle görüştürülür. Buna rağmen tövbe etmezse, o ceza neyse o ceza ona uygulanır. Hı hı. Yani normal dinden dönmede kişi tövbeye edilir. Ancak bu peygambere sövmek ise bu durumda tövbeye davet edilmeden derhal ona o ceza neyse gereği yapılır. Evet. Ama bununla beraber cezadan önce o kişi tövbe edecek olursa bu tövbe kabul olunur. Hı hı. Yani sen bir kere böyle bir günahta bulundun sen tövbe etsen de biz kabul etmeyiz şeklinde bir böyle uygulama bir şey yoktur. Yok. Evet. Yani İndallah'ta da yoktur. Ee, Şer'i bir devletin uygulayacağı sistemde de yoktur. Hı hı. Yani devlet de ona o cezayı uygulamadan önce tövbe ederse, vazgeçerse ve vazgeçmesini de bir şekilde ifade ederse bundan zaten hmm. ceza uygulanmaz. Evet. Aradaki fark odur. Yani Allah'a küfretmede kişi tövbeye davet edilir ve ondan sonra ceza uygulanır. Ama peygambere küfretme, insanlar arasında infiale sebebiyet vermesi bile burada tövbeye davet edilmeden derhal ona o ceza uygulanacaktır. Hı hı. Ee, ama bunun öncesinde tövbe ederse tabii ki tövbe kabul ettir. Dolayısıyla Olur. mutlak manada Olur. hangi gün olursa olsun en büyük gün Allah'a şirk koşmaktır, Allah'a hmm. ortak koşmaktır. Öyle olsa bile kişi bundan tövbe ederse, ciddi manada bundan vazgeçerse, ki bunun belli şartları vardır. Bu tövbesiyle beraber bu kişi bu günah işlememiş gibi olur. Tamamıyla arınmış olacaktır. Hatta bazı şeyler var ya hocam, işte hani adam korkusundan söyledi, işte kalbinden söylemiyor gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir savaşta öyle bir şey vardı. Şudur. Kalbini mi yardım gördün gibi. Evet. Ha yani e, o olayda işte kişi karşı taraftaki kişi ben tövbe ettim deyince e, sahabe yine ona e, öldürmesi, o, evet. onun üzerine o dille söyledi ya Resulallah kalben bunu söylemedi deyince hı hı. buyurduğunuz gibi kalbini mi yardın hı hı. aleyhissalatü vesselam hı hı. buyurması. Yani zahiri hal olarak tövbe ettiği zaman o kimseye herhangi bir uygulama yapmak doğru değildir. Doğru değildir. Hı hı. Hocam namazla ilgili peki? Ee, ne söyleyebiliriz? Yani namaz kılmayanlarla Şimdi, alakalı birçok hani e, fetva var ya bununla ilgili büyük imamlarımızın. İhli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Hı hı. Yani iman itikattır, inançtır. Amel ise bu itikadın fiiliyata yansımasıdır. Evet. Ee, bir insan itikadi olarak... Yani inanç olması hasebiyle neye inanması gerekiyorsa, bunlara inanmış ise ancak amelde noksanları olsa da bu insan iman dairesinden çıkmasın. Şurasıdır. Bu insan Müslümandır. Şu kadar var ki fasıktır, günahkardır. Yarın ahirette bu doğrultuda cezaya çarptırılır. Mevla dilerse affeder. Dilerse günah miktarınca onu azap eder. Ama eninde sonunda cennete girer. Evet. Eğer imanlı bir şekilde ahirete gitmişse. Tabi bunun da garantisini kimse veremez. Evet. Yani benim imanım vardır, ben amellerimde noksanlığım olsa da ben kesin ahirete cennetliyim de diyemezsiniz. Çünkü son nefeste imanlı gitme garantisi yoktur. Evet. Ee, dolayısıyla biz söylediğimiz imanlı bir şekilde ahirete gitmiş olan kişiden bahsediyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla amel imandan mücüz olmadığı için bir insan... İşte varsayalım içki hisse, varsayalım zina yapsa, varsayalım büyük günahları işlese... Hmm. ...ancak bu günahların günah olduğuna itikad etse, bu günahların büyük günah olduğunu bilse... Evet. ...ama nefsine mağlup olmasa bile bunları yapsa ve bunu itiraf etse... ...bu kişi günahkardır ama kafir değildir. Evet. Diğer bir taraftan kişi bu günahların günah olduğunu inkar etse... Allah'ın kesin haram ettiği haram değildir dese, helal ettiğini kesin helal değildir dese, e, velev ki onları işlemese bile bu insan iman dairesinden çıkar. Yani filyata döküp dökmemek değildir ne? kişinin imanda kalıp kalmaması. Evet. Tamamıyla itikattır. Peki namazı kılmama da böyle midir? Namaz Allah'ın İmandan sonraki emirlerinden en büyük olan bir emir. Hatta kabir aleminde kişiye imandan sonra sual edilecek ilk önceki sualin namaz, namaz olduğunu evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet. ve ifade etmiştir. Ve namazdan sınıfta geçen diğerlerinden geçer, namazda sınıfta kalanın diğerlerinden de kalacağı yine hmm. ifade edilmiştir. O yüzden namaz çok önemli bir ibadettir. Müslüman namazını kılar. Müslüman ile gayrimüslim arasında bir alamettir. Evet. Ama bunun yanı sıra bir Müslüman, namaz kılmanın farz olduğuna itikad ettiği halde namazını kılmayacak olsa, tembelliğinden dolayı bu kimse için kafirdir denmez. Evet. Bu insan yine Müslümandır ama fasıktır. Çok büyük bir günah işlemiştir. Hı hı. Ve çok büyük bir günah işlemi hala da devam, devam etmektedir. Ediyoruz. Eğer kılmıyor ise. Ancak kitaplarımıza baktığımız zaman buna belli bir cezai müeydilerden bahsedilir. Hı hı. Mezhepler arasında gerek Hanefilerde gerek diğer mezheplerde bunlar verilecek olan ceza ki Hanefi mezhebine göre işte hapsedilmesi Şafii mezhebine göre işte o ölüm cezasına kadar çaptırılması ama bu imanlar yani imansız olduğundan dolayı değil zecir ceza olsun mı? diye evet. yani bir bu insanların bu gibi eylemden geri dursunlar geri diye verilemiş olan bir uygulamadır bir cezai müayede tabi bunu fertte de yapamaz bunu İslam devleti yapar. Şu anda öyle bir devlet de yok. öyle yok, bir devlet evet. zaten yeryüzünde öyle bir devletin şu anda variyetini hı hı. görmüyoruz. Hakiki manada şeriatın hakim olduğu, şeriatın yaşandığı bir devleti maalesef e, göremiyoruz. Öyle sunnet daire içerisinde. Rabbim en kısa evet. zamanda öyle bir devlet de inşallah nasip amin eder. Amin inşallah. Ki bahusuz memleketimizde eskiden olduğu gibi e, şeriatla hükmedilebilmeyi de Rabbim cümlemize nasip amin, eder. Amin. Çünkü bir Müslüman'ın en büyük arzusu bu olmalıdır. İslami bir yaşantı, her şeyle İslam bir yaşantı. Hem ferdi hem sosyal insanlarla diyalog halinde. Dolayısıyla zaten fıkıhta birçok yerde cevap veremememiz, fıkhi birçok yerde işte çıkmaza girmemizin en büyük etkeni de şer'i bir devletin olmamasından kaynaklanıyor. Evet. Şer'i bir otoriterin olmamasından kaynaklanıyor. Rabbim inşallah nasip eder deriz. Amin. Duada temennimiz budur, kalbimizdeki itikadımız, inancımız budur. Bunun yanı sıra peki namazı kılmayan kimse kafirdir denilemeyeceğinden dolayı birileri kalkıp da işte falan kimse namaz kılmıyor kafirdir filan kişi namaz kılmıyor kafirdir diye hüküm vermek doğru bir şey değil. Bu konuda Hanbeli mezhebinde farklı rivayetler vardır yani ilmi camiadan meseleye bakıldığı zaman ama burada da farklı teviller vardır. O yüzden biz genel olarak ki bahusus bulunduğumuz coğrafya Hanefilerin hakim olduğu hı hı. bir coğrafya. Şafilerin bulunmuş olduğu bir coğrafya evet. ki gerek Hanefi mezhebinde gerek Şafi mezhebinde bir insan namazın farziyetine itikad ettiği halde namazı kılmamasından dolayı kafirdir denmeyecektir. Diyen kişiye de sorun. Bir de şu vardır ki evet. bir insana müşahhas olarak sen kafirsin hı hı. demek çok tehlikelidir. Çünkü bu manada o küfür ikisinden birine illaki dönecektir. Ya isabet etmiştir, gerçekten e karşısındaki edelim. kişi küfürdür, kafirdir ama isabet edememesi durumunda kendisi kesin kafir olacaktır. Evet. O yüzden tekfir ile e, küfür arasında fark vardır. Hı -hı. Yani bir lafı küfür lafı saymak basittir. Ama o lafzı kullanan kimseye sen kafirsin demek bu çok zordur. Hı -hı. Hatta denir ki bir lafzı küfür lafzı olarak saymamız için bir ihtimal dahi yeterlidir. Yani bir lafız düşünelim ki bu lafızın 10 tane ihtimali olsa. 10 evet. tane ihtimalin dokuzu küfürü gerektirmiyor ama bir ihtimal küfürü gerektiriyor ise biz o lafız için küfür lafzıdır deriz. Hmm. Bu lafzı kullanmak insanı küfre sokar deriz. Evet. Ama bir kişi düşünelim ki muayyen bir kişi düşünelim ki bir eylem yaptı ve yapmış olduğu o eylemden 10 ihtimal var. On ihtimalin 9'u küfrü gerektiriyor ama bir ihtimal küfrü gerektirmiyor. Evet. Biz orada bir ihtimale bakmak zorundayız. Evet. Yani şahsı küfre nispet etmek o lafzı küfür lafzı demekten daha zordur. O yüzden bu konuda e, titiz davranmamız gerekir. Bahsus önümüze gelen kişiye sen kafirdir, şu kafirdir, bu kafirdir diye hüküm vermek çok yanlış bir şeydir. E, küfür lafızlarını söyleriz. insanlar bundan kaçınması için bu konuda ne derece titizlik gösterilmesinin gerekli olduğunu ifade ederiz. Ama muayyenleştirme, şahsileştirme, ferdi olarak hüküm vermek ise Allah muhafaza bu insanın küfre girmesine vesile olur ki Rabbim cümlemizi muhafaza eriz. Amin inşallah. Bir deyim var hocam, parayla imanın kimde olduğu evet. belli değildir diye. Onun için dikkat etmek lazım. Bir başka sorumuz, Kişi uygunsuz bir film izlerse nikahına bir zarar gelir mi? Nikah tazelemesi gerekir mi? diye sormuşlar Aslında bir evvelki soruya verdiğimiz cevap, bu suarede bir cevap niteliğindedir. Hı hı. Çünkü uygunsuz bir film seyretmek belki günahtır, hı hı. büyük günahtır. Evet. Ama e, kişi bunu helal itikad etmedikçe hı. belki günahkar olacaktır. Evet. E, günahkar olmak için insanı iman dairesinden çıkarmaz. İman dairesinden çıkarmaması ise bu kimsenin nikahına da helal getirmez, nikahını da bozmaz. Evet. Şu kadar var ki filmde şöyle bir durum olabilme ihtimali vardır. Özellikle senaryo icabı orada İslam'ın bir şiarıyla alay edilmişse... Veyahut da ne bileyim hmm. diniyle alay edilmişse, belki evet. onu kişi farkında olmadan e, tasvip eder, güler veya onaylar ise, oysa onu onaylaması onun iman dairesinden çıkmasına da vesile olabilir. Hmm. Ki bu konuyla alakalı vesselam bir hadis-i şerifinde öyle bir zaman gelecek ki, kişi evine Müslüman olarak girecek, sabahleyin kafiri kafir olarak çıkacak. Kafir çıkacak, Müslüman girecek, bu derece kişinin iman e, ne zaman gelip ne zaman hmm. çıkacağı belli değil. Bilmiyorum. İşte aslında tam günümüzdür. Çünkü televizyon vasıtasıyla veya da bir takım iletişim vasıtalarıyla İslami ilimlerle, din ile, şiar ile tartışılmaması gereken meselelerin tartışmaya açılmasıyla, veya konuşulmaması gereken meselelerinin avamın katına indirilmesiyle evet. e, belki kişi orada bir şeyi tasvip eder, bir şeyi doğru kabul eder ki onun doğru kabul etmesi, e, doğru kabul etmemesi gereken bir meseledir. Onun farkında değildir. E, veya orada bir olaya güler. Oysa onu gülmek din ile istihzadır, din ile alaydır. Bu manada imandan çıkmasına vesile olur. O yüzden titizlik göstermemiz gerekir, dikkat etmemiz gerekir. Bu manada bir Müslümanın e, bu emsal şeylerden kesinlikle uzak kalması gerekmektedir. Eskide televizyon programlarında hep insanları eğlendirmeye yönelik programlar yapılırdı hocam veya filmler de aynı şekilde. Evet. Şimdi baktığımız zaman filmlere veya programlara hep din eksenli bir şeyler yapılıyor. İşte sapık mezheplerden olsun insanların kafalarına bir şeyler sokulmaya çalışıyor veya alay ediliyor. Ee, bu konuda yine izleyicilerimizin titiz davranması Çünkü gerekiyor. Çünkü görüntü olarak baktığımız zaman sanki bir ilerleme var. Çünkü evet. Yani dini, İslam yaşatılıyormuş gibi yani dini gösteriliyor. Dini bilgiler veriliyor, dini filmler Hı -hı. veriliyor ama diğer taraftan dini film diye tabir edilen o filmlerde, dizilerde neyse İslam'da olması gereken bir hassasiyet yok gösteriliyor evet. ve şuur altı olarak o kabullendiriliyor ise bu Allah muhafaza itikada yansıyan bir mesele. Yani daha evvelden amele oynanıyor idi. İnsanların itikatlarına değil, ameli bozulmalarına vesile olacak eylemlerde bulunuyor idi. Ama şu anda maalesef tamamıyla itikada yansıyan meselelerdir. Evet. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekir, çok titizlik davranmamız gerekir. Hı hı. Her konuyu öyle direktmen kabullenme değil, gerçekten ilmine, takvasına güvendiğimiz kişilerin doğrultusunda tasvip etmek. O doğrultuda hareket etmek gerekir. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada herkes din adına konuşabiliyor. Evet. Ee, yani öyle bir memleketteyiz. Kahveye giderler. işte iki kişi konuşur. Ee, tıptan bahsedilirse konuşurlar. Şundan bahsedilirse konuşurlar. Dinden bahsedilirse konuşmaması gerektiği halde yine konuşurlar. Hı. Herkes kendince bence şöyledir, bence böyledir tabirini kullanabilirler. Oysa bu konu hassas bir konudur. Hı dikkat edilmesi gereken bir konudur. O yüzden hani çocuklara da özellikle çizgi filmlerde, işte dini çizgi film evet. şeklinde e, belki bir algı vardır. Ama burada da bunu ebeveynlerin dikkat etmesi gerekir. Burada çocuğumuza ne veriliyor, hangi fikirler dercediliyor. Çünkü şuur altı olarak verilen bir takım e, fikirler vardır. Bu konuda ciddi manada hassas olmak gerekir. Önceden soruyorlar, diyorlar ki hocam işte Efendi Hazretlerimiz e, önceden mikrofonla konuşmaya bile izin vermiyordu. Sonradan siz radyoyu açtınız, işte Efendi Hazretleri'nin resmini yayınlamaya başladınız, işte sohbetlerini verdiniz, şimdi de televizyon açtınız. Evet. Hani eskiden böyle diyordunuz, şimdi niye böyle dediniz, yapıyorsunuz. Efendi Hazretlerimize, Cüpheli Hocamıza bir şey söylemiştim, mecbur bırakıldık şeklinde. Gerçekten öyle yani şu anki ortama baktığımız zaman, artık yani din düşmanları kendi bizdenmiş gibi gözüküp, Bizleri içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Tabii bu vesileyle şunu da demek isteriz. Evet. Ee, Efendi Hazretlerimizin o söylemi doğrultusunda evinde televizyon olmayan, evinde radyosu olmayan kimse dini programlardan dolayı televizyon alması hatadır. Evet. Dini programlardan dolayı radyo girmesi, radyoyu alması yine hatadır. Hı hı. Bu o var olan evlere hitap etme evet. amacıyla kullanılan bir eylemdir. Yoksa e, tamamıyla bundan masum olan, bundan soyutlanmış evlere bunların sokulması daha büyük bir felaket olacaktır. E, çünkü sadece dini programlar yoktur onun yanı sıra. Dur şuraya da, bakayım, bakayım, da buraya da O yüzden e, bu doğru bir şey değildir ha. ki efendim hazretlerimizin e, çok eskiden e, ki hatırlıyorum e, idamla yargılandığı dönemlerde e, televizyon hakkında verdiği ifade e, bende bir gazete kupuru olarak da vardı. Ha. Hakim soruyor televizyon hakkında ne dersin? Efendi Hazretlerimiz buyuruyor televizyon bir sandıktır. Onun içine iyi şey koyarsan iyi şey alırsın. Kötü şey koyarsan kötü şey alırsın. Evet. Bunu iyi düşünmemiz gerekecektir. Biz de iyi şeyler izleyeceğiz inşallah. Bizler de inşallah Rabbim muvaffak eder. İzleyicilerimize de iyi şeyler sunmaya gayret ederiz. Bir diğer sorumuza devam edelim hocam. Biz dolmuşa bindik. Yanımızda 4 ve 8 yaşında çocuklarımız vardı. Hanımın biri çocuklar için para ödenmiyor dedi. Kimse vermiyor. Ben de şoföre 2 kişi parası uzattım. O da aldı. Boşta koltuk da yoktu. Kenardaki otura oturduk. Sonrasında dolmuşta üst tarafta bir yazı gördüm. İlkokul çocuklar için ücret ödenir. İşte 1 lira 40 kuruş şeklinde. Haliyle büyük çocuk ilkokula gidiyor. Şimdi ben parayı ödemeli miydim? Kul hakkına girer mi? Aslında şoför de gördü bizim kaç kişi olduğumuzu ama iki kişi diye parayı uzattım. iki kişi parası aldı, üstünü de verdi. Mahalleliğin de özellikle para ödemediği yönünde bir durum var. Kafam karıştı böyle durumlarda ne yapılmalı diye sormuşlar hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, diyor ki sahabeye e, müflis kimdir bilir misiniz? Allah Resulü'nün yanında bulunan sahabede ya Resulallah malını mülkünü kaybeden kimse müflistir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yok diyor ahirete diyorum, bir dağ gibi amelle gidip de ancak şu haktan, bu haktan dolayı o ameller verilip tamamıyla sıfırlanması ve hala da o kul hakları tükenmeyip de diğerlerinin yani sevaplarından verildikten sonra diğerlerinin günahlarından üstlenen kimse müfris kimsedir. O yüzden e, bu gibi konularda bir buçuk, iki lira, üç lira ki bunlar basit rakamlardır. Evet. Bunların ahirete tahallük etmeleri durumunda ise çok büyük rakamlardır. Karşılığı Çünkü büyük. orada karşılığı yoktur. Yani ona mukabil vereceğimiz bir şey yoktur. Hı -hı. O yüzden işte muavin razı geldi, işte şu gördü bir şey demedi. Allahu alem belki görmemiştir. Belki de yetkili kişi değildir. Hmm. Ee, orada çalışan bir elemandır. Bu şekilde düşünülebilir. Ki zaten sual eden kimse vicdanen rahat olmadığı için bunu dinlendirdi. Evet. Bu da e, göz önündedir. O yüzden e, bu bir kar değildir. Yani 1 lira, 2 lira, 3 lira kar ettim şeklinde düşünmek doğru değil. Hı hı. Ortada bir zulüm varsa burada zalim tarafından değil, mazlum tarafında olmamız gerekir. Verilmemesi gerektiyse de vermiş olmamız bize zarar vermez. Evet. Ama verilmesi gerektiği halde vermemişsek hiç tanımadığımız kişinin hakkına tecavüz etmiş oluruz ki kul hakkıyla ahirete gitmek doğru bir şey değildir. O yüzden bu gibi şeylerden kaçınmamız gerekir. Bu maalesef. Ee, toplu taşımalarda yani topluma tahallük eden yerlerde birçok yerde oluyor işte göz ardı edildi ben geçtim ve kişi onu kar olarak kabul ediyor. Ya yani mesela belediye otobüslerde de metrobüsler orta kapıdan biniyor işte ee, nasıl olsa beni şoför görmüyor işte kart basmasam da olur falan şeklinde. Ve bunu e, vatandaş olarak da yani biz kar ettik işte şu evet. kadar vermedik Bugün oysa bedava kazandığı yani. şey rakamsal olarak baktığın zaman çok cüzi rakamlar. Evet böyle olduğu halde ahirette çok büyük bir kayıp olan şeylerdir. Hı hı. E, bu konuda çok hassas olmak gerekir. Özellikle bir Müslümanın e, bağ temsil etmiş olduğu kisvesi itibariyle de temsil etmiş olduğu, yapmış olduğu hata şahsına değil, e, birilerine mal olma evet. hasebiyle, İslam'a mal olma hasebiyle de daha dikkat etmesinin gerekli olduğu da elzemdir. Evet hocam, bir diğer sorumuz ''Namaz içine mukhim olmaya niyet eden kişinin namazı dörde çıkar.'' dediniz. Bu kişinin üzerinde seyir secde borcu varken selam verse ve sonra mukim olmaya niyet etse namazını dörde tamamlaması gerekir mi? Yoksa namazdan çıkmış olduğu için bir şey yapmasına gerek kalmaz mı? Geçen hafta herhalde konuştuğumuz evet. bir meseleydi. E, i̇lmi bir meseleydi. Hı hı. E, yine hatırlama mahiyetinde e, kişi namazda bir vacibi hatayen yani terk etmesi durumunda seyir secdesi yapması gerekir. Evet. Birinci meselemiz buydu. Diğer bir mesele ise bir kimse gitmiş olduğu bir yerde sefere niyet ile gitmiş olduğu bir yerde hı. namaz içindeyken ikamete niyet etse bu kişinin namazı ikamete mukime dönüşür ve dört kılması gerekir. Evet. Yani söz gelimi İstanbul'da oturan bir kimse Ankara'ya gitti veya Bursa'ya gitti öyle namazını kılıyor. 15 günlükten az niyetiyle gitti. Namazın ikinci veya birinci veya ikinci rekatındayken ikamete niyet etse hı hı. namazı dörde tahvil eder, dörde devam eder. Şimdi sual de diyor ki bir kimse üzerine seyir secdesi var iken evet. selam verse, selam verdikten sonra niyet etse bu kimsenin namazı dörde dönüşür mü dönüşmez mi? Hı hı. Ee, aslında e, bu sualde seyir secdesi kişinin üzerinde olmasaydı problem yok. Çünkü namazdan çıkmıştır. Namazdan çıktıktan sonra niyet e, geleceği bağlar geçmişle alakalandırılmaz. Bundan sonraki namazların dört kılması gerekir. Yoksa o namazı tekrardan dört olarak iade etmesine gerek yok. Evet. Ancak seyir seyircesi borcu olduğu halde selam vermesiyle namazdan çıkmış olur mu, olmaz mı? Bu konu e, fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman e, Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in ihtilaf ettiği konulardan bir tanesidir. E, herhalde bu arkadaşımız da ilim sahibi evet. arkadaşımız ki bunu irdeliyor. İmam Muhammed'e göre bir kimsenin üzerine seyir borcu varken selam verse dahi o selam ile namazdan çıkmış olmaz. Dolayısıyla hala da namazın içindedir ve bu esnada kişi ikamete niyet etse de namazın içinde ikamete niyet etmiş gibi değerlendirilir ve namazı dörde tahavvül evet. eder. Bu Anife'ye göre ise bu kimsenin selamı namazdan çıkartır ama mevkuf olarak namazdan çıkartır. Yani askıdadır. Eğer seviş hecresi yaparsa çıkarmamıştır. Yapmamışsa çıkarmıştır. Buna göre selam verdikten sonra ikamete niyet etse ve seviş hecresi yapmazsa bu kişinin namazı dörde dönmeyecek. Ama seviş hecresi yaparsa o zaman o selam namazdan çıkarmamış olacağından dolayı o zaman namazı dörde intikal edecektir. Evet. Yani ilmi bir konudur. Ee, aslında bunun sual ettiren kişinin sorması gereken bu konuda Ebu Hanifeli İmam Muhammed'in arasındaki görüş farklılığının yansıdığı bir yerdir burası. Hı hı. Buna dair Mergina'nın hidayesine bakarsa bu kardeşimiz orada bunu daha detaylı bir şekilde tahlilleriyle beraber hatta bunun üzerine tereddüt edecek olan e, mesail ile beraber görmesi mümkündür. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla Devam edelim hocam. Bir inşaat şirketinde finans sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bankalarla direkt olarak diyaloğu ve şirketin para trafiğini ben sağlıyorum. Şirketin ve firma sahiplerinin şahsi paralarını onların isteği doğrultusunda katılım hesabına yatırıp kar payı ya da faiz, adı her neyse kazanç elde ediliyor. Bu kazancın katipliğini yaptığım için ben de Allah huzurunda sorumlu duruma düşer miyim diye sormuşlar. Daha öncesinde bankalarla ilgili, çalışanlarla ilgili bu tip bir şey evet. sormuştuk. Yani eğer bu banka ise, faizli bir banka ise ve bu konuda siz yardımcı oluyorsanız tabii ki aynı mesuliyet altında siz de girmiş olursunuz. Hı -hı. E, gerek katiplilik gerek farklı bir evet. e, versiyon ile. Ama bu kurum e, faizi çalışan bir kurum değilse, ki İnşaat finans kayınması. kurumu tabiri kullanıyor, evet. yok. E, bu kar payı veya banka, ha, evet. kar tabir, e, faiz tabirini kullanıyor. Evet. Bu da e, katılım bankalarıyla faizli bankalar arasındaki farktır. Evet. E, faizi bankalar kesinlikle haramdır. O belli zaten. Hı hı. Katılım bankaları da her ne kadar çok tib olmasa da yani çok helal olmasa da faizi bankalarla eş değerde tutmak da doğru değildir. Hı hı. E, onlarla çalışmak mümkün mertebe çalışmamak evli olsa da çalışılması durumunda kişi tamamıyla faize düştü demek de doğru değildir. Belli şartlar doğrusunda ona kişiye fetva verilebilir. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz yapacağı işlemde bizzati haram olan bir işlemse buna aracı olmamasıdır. Hı hı. Şüpheli olan şehit yine onun aracılığından yine kaçınmalıdır. Ama helal olan bir işlem ise orada aracılık yapmasında bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Hazretleri ilim, amel, ihlas yolunda cümlemizi hadim eylesin, amin. ölmüşlerimize rahmet eylesin, makamlarına aile eylesin. E, genel olarak e, siz programın sonunda her daim ne demek istersiniz dediğinizde e, bir şeyler deme yerine dua etmeyi tercih ediyorum. Dua mahiyetini Çünkü, evet. Çünkü e, da birileri amin dediği zaman o amin diyenlerin içinde duası kabul olan, kullar vardır evet. onların hatırında belki dualarımız kabul olacaktır. De Ki burada e, bu vesileyle e, milyonlara hitap edilmesi haliyle onlar için de biri de amin der. O amin demesi toplumumuza bize fayda sağlayacaktır. Evet. O yüzden dua etmeyi tercih ediyorum. Rabbim hakkımıza ve cümle ümmeti Muhammed hakkında en hayırlısını nasip etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Amin Çok inşallah. teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlaligultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmiş programlarımızı laligultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.